Hocam'a yaptığı her ameli iki kat olarak sevap veriyor. Yani 7 ise on diyor. Bin ise iki bin Şeklinde kat kat artırarak sevap veriyor. Ey Muhammed de ki ey insanlar ben sizin hepinize birden gönderilen ve yerin hükümdallığı kendisine ait olan Allah'ın peygamberiyim. Ondan başkaydı daha yoktur. Birirten ve öldüren Allah ve onun ümmü peygamberi olan elçisine iman edin. O peygamber Allah'a ve onun sözlerine İman etmektedir. Ona uyun ki hidayete eresin. Tefsirinde diyor ki Müslim'deki hadisi getiriyor. Kimin yaptığı ameli getirdiği bizim getirdiğimize uymazsa kimin arzusu bizim getirdiğimize tabi olmazsa iman etmiş sayılmaz diyor. Yani tasdik etmiş yaşamış sayılmaz oluyor. Onun için getirdiğimiz, yaşadığımız, uyduğumuz her şey ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği olması lazım. Araf süresi 158 Eğer Yahudi ve Hristiyanlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse şüphesiz ki hidayete ererlerdir. Bu konuda Allah'u azze celle, yeryüzündeki hiçbir kulu ayırmadan sizin gibi iman ederlerse diyor, Buradaki sizin gibiden tasıt, Ali İmran suresindeki ayeti getirerek İbn-i Mesut diyor ki, bizi kast ediliyor. Yani sahabe gibi iman ederlerse veya sahabe gibi siz iman ederseniz, Allah sizin imanınızı kabul eder diyor. Onun için imanımız ancak bizden öncekilerin yani sahabenin getirdiği şekilde iman olması lazım ki, Allahu Azze ve Celle bizim imanımızı kabul etsin. Yine de ki Allah'a itaat edin, Peygamber'e de itaat edin. Eğer ona itaat ederseniz hidayete erse, erersiniz. Çünkü Peygamber'e düşen apaçık bir tebliğ görevidir. Bunun için burada iki şekilde diyor ayette anlamı, iki anlam vardır. Bir, teblihte aşırı zorlanmamalı. Çünkü tebliğciye düşen apaçık bir teblihtir. Onun için tebliğlerinizde yıldırıcı, bıktırıcı olmayın insanları, dünyayı ve oturduğu mekanları dar etmeyin. Sizin üzerinize düşen apaçık bir teblihtir. Ta ki insanların en hayırlısı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bile düşen sadece teblihtir. Size düşen de ona itaattir diyor. Yani tebliğ olunana itaattir. Tebliğ eden insana düşen apaçık bir, hikmetli bir davettir. Tebliğ olunan insana da düşen doğru şeye tebliğ ettiyse davet ettiyse ona itaat etmesidir Nur suresi ayet 54 ehli kitaplar kurtulanlar Muhammed'e tabi olmakla beraber günümüzde yazarların bir kısmı bunların isim olarak Süleyman Ateş bu kişi şahısın anne ve babası Yahudi bundan dolayı şöyle bir kitap yazdı cennet Müslümanların tek elinde de değil diye bir kitap yazdı Buna reddi olarak Talat Koçiğid, Profesör Talat Koçi'dir, ''Cennet Müslümanların tek elindedir'' diye bir reddiye yazdı. Bu sohbetin bu bölümü ağırlıklı bu gibi konulara. Kur'an'ın kurtuluşa erdiğini haber verdiği ehli kitap kendilerine indirilene iman ederek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti üzere yaşayanlar olduğu gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yetiştiklerinde de ona indirilene iman edip onun yolundan gitme şartı vardır. Kitap ehli. Kitap ehli kendisine kitap verilen Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler ve bizim içerimizde Müslüman olduğunu söyleyip kitaptan haberler olup kitabın gereğince yaşamayan insanlar da kitap ehli hükümdedir. Bu tür insanların kurtuluşa ermesi için dinin bir kısmını kabul edip bir kısmını kabul etmeme ve eve varuzusuna uyduğunu yaşayıp uymayan, almayan, almaman şeklindeki durumlara cevap veriyor. Kitab-ı elinden öyle kimseler vardır ki Allah'a sizi indirilene ve kendilerine indirilene Allah'tan korkarak iman ederler. Bu ayeti kerimeyi Süleyman Ateş alarak gördünüz mü Yahudi, Hristiyan ve Sabi'lerden de hidayet üzere olan Muhammed'e iman etmese bile cennete gideceklerini iddia ediyor. Ayetin kerimesinde yok pahasına satmazlar. O kitab ki Allah'ın ayetlerini de 3-5 kuruş ucuza yok bağısına satmazlar. İşte onlar Allah'ın adı anıldığı zaman gözleri yaşarın sakalları ıslanıncaya kadar diyor gözyaşı dökerler. Bu ayeti kerimenin müzulüne baktığımız zaman e, Necaşi için iniyor. Necaşi ve etrafındaki keşişler için iniyor. Cabler radıyallahu anh Meryem suresini okuduğunda e, bu insanların sakallar ıslanınca yaralar gözyaşı döndükler de İşte ayet diyor. Bu gibi kitap ehline hitap eder. Onların kurtulacağına ifade hitap eder. Geçmişteki kitapları kabullendikleri gibi yaşamaya çalıştıkları gibi daha önceki sohbetimizde duyururuz. Abdullah İbni Ömer geliyor. Ey Allah Resulü ben Yahudilerden öylesini tanıyorum ki kitaplarını okuyup amel ediyorlar. Hristiyanlardan öylesini tanıyorum ki İncil'i okuyup harfiyen amel ediyorlar ve daha sonra sana indirilene de iman ettiler diyor. İşte o tür kitabı eline Allah'u azze ve celle işte onlar şüphesiz ki hidayet ve nur üzeredirler. Ali İmran suresi ayet 199 <gülüyor> insanlar içerisinde inananlara en yaman düşman olarak Yahudiler ve müşrikleri görürsün. İnsanlara sevgici en yakınları da biz Hristiyanları diyenleri görürsün. Çünkü onlar içilerinde Keşişler ve rahipler vardı ve onlar büyüklük taslamazlar. Resulüne indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman hakkı batıldan ayırır, hakka tabi olurlar. Gözlerinin yaşları boldu taşıdığını görürsün. Sonra derler ki Rabbimiz iman ettik, bizi şüphesiz ki beraber yap, beraber hayır üzere olanlarla beraber yaz. Ve yine derler ki biz Rabbimizin bizi iyiler arasına katmasını umarken neden Allah'a ve Muhammed'e vasıtayla bize gelen gerçeklere inanmayalım ki bu sözlerinden dolayı Allah onların altlarından ırmaklar akan içlerinde ebedi kalacakları cennetlere koydu. Yine bu ayeti kerimede hadis süresi 82-85 arasında bu kitap ehlinden bahsediyor. Necaşi'nin etrafındaki keşişlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman gözleri yaşlanır alpleri ve derler ki Rabbimiz bizi hayırlı ve doğru insanlarla beraber haşret Allah'ın Resulü'yle haşret işte onlar için hayır ve iyilik artlarından ırmakla akan içlerinde ebeli kalacağı cennetler vardır. Yahudi olanlardan neşat eden bir zulüm yüzünden keza birçok kimseyi Allah'ın yolundan saptırmaları kendilerine yasaklandığı halde faizi almaları ve insanların mallarına haksız yollarla yemeleri yüzünden kendilerini helal kılmış olan temiz nimetleri onlara haram kılmış ve onlardan kafir olanlar için de elin bir azap hazırladı. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminleri sana indirilen ve senden önce indirilenlere de iman eden namazı kılan, zekatı veren ve Allah'ı ahiret günü İman edenler Var ya işte onlar büyük bir mükafat içerisindedirler. Nisan suresi 166, 160 ve 162. ayet-i kerimede. Bu ayet-i kerime geçen iki ayet-i kerimeyi tefsir etti. Kateder adıya Allah'ın kurtuluşa erecek Yahudilerden bahsederken sonuç olarak bu ayeti geçiriyor. Diyor ki buradaki kitap elinin kurtulmasına sebep olan bu cümlelerdir. Onlar geçmiştekilerine iman ettiler Tasdik ettiler Ey Muhammed sonra sana indirilene de iman ettiler Tasdik ettiler Ve yaşadılar Onun için kitap ehlinden birinin kurtulabilmesinin Anahtarı Nisan suresi 160. ayettir Peygamber'e indirilene de iman edip Tasdik etmesi Allah'ın Resulü'nün koyduğu hükümleri Yerine getirmesi gerekir İşte böylece sana bir kitap indirdik Kendilerine kitap verdiklerimiz Ona iman ederler Şunla, e, şunlardan yani Me Mekkeliler Mekkelilerden de ona iman ederler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. ankebüt suresi ayet 47 <gülüyor> önceden kendilerine kitap verdiğimiz Kuranda Kur'an'a da iman ederler. Sana indirdiğimize iman ederler. Pastik ederler ve derler ki bunlar da Rabbimizin katındadır. Yine televizyonlarda görürsünüz tartışma ve münazara çıkar Kitap ehli'nin karşısında apaçık siz delalet ve sapıklık içerisindesiniz diyemezler. Sebebiyle Kur'an-ı Kerim'deki kitap ehlinin az önce okuduğumuz ayetlerin övülmeleridir. Oysa ki sonuç olarak onların övülenleri geçmiş kitapları tasdik edenler, daha sonra Allah'ın Resuluna Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilenleri de tasdik edenler övülmüştür. Kasas suresi 52, 53 ve 54. ayeti kerime Evet. Üçüncü bölümümüz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman etmeyen ehli kitapla savaşmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bırak sen geçmiş kitapları kabul etmelerini, İsa'yı, Musa'yı, Harun'u, İbrahim'i kabul etmeyi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmediklerinden dolayı Allah'ın Resulü onlarla savaşmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitap ehlini kendisine iman etmeyen davet etti halde yüz çeviren, iman etmeyen, küfrüne hükmetmiş, İslam'ı kabul edinceye ya da alçalıp elleriyle cizye verinceye kadar onlarla savaşmıştır İslam denen. Ebu Hüreyre radıyallahu an şöyle buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına. Burada ehli kitapla savaşmayı bu cümleyle anlayabilirsiniz. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'ın hakkını ketme diyorlar. Böyle yüzeysel baktığınız zaman ya niye savaşıyoruz? Şeklinde bir soru şeytan bizim aklımıza getirebilir. Niye savaşıyormuşuz? Allah'ın Resulü diyor ki arz Allah ve Resulünündür. Allah'ın olan arzında Allah'ın mülkünde ona isyan edip onun haklarını ketme diyorlar. Ona baş kaldırıyorlar. Bundan dolayı da Allah bizi halife kılıp Allah'ın hakkının korunması için bizimle onlar arasında arasında savaşmayı emrediyor. Savaşırken de belli hukuk koyuyor. Yaşlılar, kadınlar, arazisinde çalışanlar, din adamları size karışmayanlarla da savaşmayın. Diyor. Böyle bir hukuk da koyuyor. Ebu Erer radıyallahu anh Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına şahit edinceye, bana ve benim getirdiğim şeylere iman edinceye kadar insanlarla savaşmayı bana emru Bunları yaptıkları zaman benden kanlarını ve mallarını korumuşlardır. Ancak kanları ve malları kendi hakları mukabil olmak müstesnadır. İnsanların gizli hesaplarıysa Allah'a kalmıştır. Bu hadisi şerifin son cümlelerinden kişi Allah'a iman ettiğini söyleyip kelime-i şehadet getirip kelime-i şehadetin gereğince amel ederse bize göre onun malı, kanı, canı mukaddestir. Biz dokunamayız. Bunu ne niyetle yaptıysa diyor ya iç halini Allah'a kalmıştır. Bundan dolayı biz iç halini kurcalamayız. Yine sahi-i müslimin iman babında Hazreti Ali radıyallahu an, kitabı elinden birisini öldüreceğin kelime-i şehadet getiriyor. Allah'ın Resulü dur diyor. Öldürtürmüyor. Ey Allah'ın Resulü o ölüm korkusundan bunu yaptı sorusuna da bana kalplerin okunması verilmediği iç hali Allah'a kalmıştır diyor. Yine başka bir hadiste kelime-i şehadet getirdiği halde sahabenin birisi vuruyor kılıcı boynuna Allah'ın Resulü diyor aleyhimde o kadar konuştu ki o gün diyor İslam'a girmiş olmayı istemezdim diyor Allah Resulü beni çok yargıladı. Onun için biz gözümüzle gördüğümüz şeye hükmederiz. İç hali Allah'a kalmıştır. Neden iman etmiş? Niye bunu söylemiş? Mahşer günü, huzuru mahşerde bu çıkacaktır. Sahih-i Müslim Birinci cil sayfa 83 Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar Allah'ın ve elçilerini haram kıldığını Haram saymayan Ve gerçek dini din edinmeyen Kimseleri küçülterek Elleriyle ciziye vermelerini e, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kitabı e, Kur'an'da hükmetmişti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, Bu ayeti kermenin tefsirinde Muhakkak ki onlara diyor bir azap uğrayıncaya kadar benim elimden kurtulamazlar. Yani ya öldürülene kadar ya da aşağılanmış olarak cizye verinceye kadar. Şimdi bu iki kelime Tevbe Suresi 29. ayeti kerimeyle şöyle yön buluyor. Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve elçisinin haram kıldığını haram saymayan. Bu cümlede umum insanlara hitap var. Allah ve Resul'ün haram kıldığını haram saymayan ve gerçek dini, din edilmeyen Rab olarak Allah'tan din olarak İslam'dan razı gelmeyen kimselere küçülterek elleriyle cizye veril, verilince zamana kadar onlarla savaş. Tevbe suresi 29. Evet muhterem kardeşlerim, neden aşağılama küçültme var onlara? Siz, yeryüzünü sizin emrinize yaratan yaratıcıya itaat etmediğinizden dolayı Allah'u Azze ve Celle böyle aşağılıyor ve küçültüyor. Sebebi de bu aşağılanma zorunuza gidip de iman etmenizi sağlamak için. Diğer bir yönü ise Allah ve Resul'ünün haram kıldığını. Çünkü her insan kendi çıkarları doğrultusunda helal haram doğru yanlış tespiti yapar. Benim ne hoşuma gidiyorsa, çıkarılarıma cevap veriyorsan ben ona göre bir helal haram doğru yanlış tespiti yaparım sen başka, sen başka, o zaman yeryüzünde bozgunculuk olur. Bu bozgunculuğu önlemek için Allah ve Resul'un haram kıldığını diyor. Neden? Bütün insanların hayır ve iyiliğine olacak helal ve haram kılmadır. Diyor. Tövbe Suresi ayet 29 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman etmeyen etmeyen, getirildiğini kendilerine dil edinmeyen ve haram kıldığını da haram say ve ehli kitapla bizzat savaşmış, cizye vermelerini emretmiş, savaşılacağını öldürmüş, çocuk ve kadınlarını esir almış, Allah'ın da ganimet olarak peygamber e, paylaştırmış mallarını, bunu, e, Koynuk oğullarını muhasere altına almış, sonra onları yurtlarından kovup, Ezret e, kabilesini Nadir oğullarında muhazere edip onları Hayber'e sürmüş, Aşır süresinin nuzül olmasına, inmesine sebep olmuştur bu olay. Yine anlaşmaya diyet etmeleri sebebiyle Kureyze oğullarının muhasere ederek, erkeklerini öldürmüş, savaşarak, kadınlarını esir almış ve mallarına ganimet olarak el koymuştur. Allahu Azza ve Celle ahsap süresini de bunun için indirmiştir. Evet uhterem kardeşler, neden bunları muhazele altına almış, sonra savaşmış, kalanları sürgün etmiş? Bunu düşündüğümüz zaman, kadın ve çocukların esir alındığını da düşündüğümüz zaman bu bizim için beşeri olarak baktığımızda biraz tuhaf gelebilir. Ama şöyle açın, şu açıdan bakın. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını alıp onlara adaletli davranmış. Yediğinden yedirmiş, içtiğinden içirmiş, binek üzerindeyse olan onları da bindirmiş. Yürüyorsa yürütmüş. Hiçbir şekilde adaletsizlik ve haksızlık etmemiş. İslam'ı böyle gören kadınlar geçmiş topluluklardan gördükleri zulümden dolayı istisnasız İslam'ı seçenler olmuş. İslam'a girmeyen çok az vardır. Kadına böyle bir değer verildiğini görünce İslam'a giriyorlar. Yani buradaki esir alınmalar onların bizatihi kendi hayır ve iyilikleri için olmuş. İslam'daki güzellikleri görüp Müslüman olsunlar diye. Yoksa onları alıp eziyet edip, işkence edip süründürüp hapislere atmak Efendim sana söylüyorum zulmetmek için değildi. Eğer iman etmese de kendisi böyle aşağılanmaya layık olduğunu anlaması için. Allah'a, yaratıcısına iman etmese de bu şekilde aşağılanır. Hayber halkına savaş açmış ve nihayet burayı fethederek erkeklerini öldürürken ki bunlar şeylerin sonuçlarıdır. Hayber halkına veya musara altına alınan diğer Ezret kabilesine falan ilk önce İslam'da 3 sefer tebliğ gönderilir Davet gönderilir Davet edilir Elçileri öldürmüşlerdir Kadının hırzına geçmişlerdir Müslüman kadının başını açmışlardı Bundan sonra İslam savaş açmıştır Şimdi başına bildiğiniz için anlatmıyoruz Örneğin Kureyze oğullarına Yahudi bir e, del genç e, Müslüman bir kadının Elbisesini açmıştır Eteğini yukarı kaldırıp Buraya örtüsüne iğnelemiştir. Bacakları açılmıştır. Bunu engellemeye çalışan bir genç, Müslüman sahabeyi şehit etmişlerdir. Bunun üzerine İslam dini daha önce onları İslam'a 3 sefer davet etmiştir. Ve bu e, iğrenç şeyi de yaptıklarından dolayı o kabileye savaş açmıştır. Yani İslam böyle durup dururken gidip savaş açmamıştır. Bu olayın başı vardır. Ebu Hürre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir mescidde bulunduğumuz sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim yanımızda çıktı da Haydi Yahudilerin yurduna yürüyün buyurdu. Bizler onunla beraber yola çıktık. Nihayet Yahudilerin içinde alimlerin Tevrat'ı okuyup durdukları Beytül Mahdise vardı. Peygamber ayakta dikilip onlara hidayet ederek Ey Yahudi topluluğu İslam dinine girin ki selamet bulasınız diye. Olunuz buyurdu. Bunun üzerine Yahudiler sen elçilik ve tebliğ görevini yaptın ey Ebul Kasım dön git dediler. Rabbi dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara ben ancak bunu yani İslam'a girin, selamet olun, tebliğini gerçekleştirmek için buraya geldim. Ey Yahudi kavmi, İslam'a girin, Allah'a hakkıyla kulluk edin, elinizle bozup tahrif ettiğiniz kitapları bırakın, Allah'ın indirdiği gerçek hükme gelin. Yine bunun üzerine o Yah Yahudiler, ey Ebul sen tebliğ görevini yaptın, dön git dediler. ''Ben ancak bana İslam'a girin, selamet olun'' gerçekleştirmesi, gerçekleştirilmesini istiyorum buyurdu. Allah'ın Resulü bu olay üç sefer tekrarladı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü üç defa onlara söyledi de ardından şöyle buyurdu. ''Biliniz ki arz ancak Allah ve Resulun'undur. Biliniz ki arz ancak Allah ve Resulun'undur. Allah'ın arzında O'na baş kaldırmanız, O'na isyan etmeniz... Ona savaş açmanız Allah'ın zoruna gitmiştir. Bundan dolayı beni sizin için göndermiştir. Arz ancak Allah ve Resulünün Ya Allah ve Resulünün arzını terk edersiniz ya da sizinle savaşırım buyurmuş. Şimdi bir de o açıdan bakın. Arz Allah'ın olduğu halde sızka insanlar ona savaş açıyorlar. Subhanallah. Böyle savaş açan topluluğa Allah'u Azze ve Celle'nin savaş açması normal değil mi? yeryüzünde halifem dediği Müslümanları onlara musallat etmesi gayet doğal, normal değil mi? Çünkü Az kendisinin olduğu halde o sıska canıyla Allah'u azze celle'ye savaş açıyor. ok fırlatıyor Allah'ı vuracağım. Böyle bir kafire, bir inananı musallat etmesi elbette ki Allah'ın aldığı bir intikamdır. Sahih Bukhari 16. cilt 7218 numaralı sayfa. Ehli kitaba uymak dalalet sapıklık ve küfürdür. Evet muhtemelen kardeşlerim, bizlerde olan hastalıklar, ehli kitaba uymak, dalalet, sapıklık ve küfürdür diyor. Ehli kitaba uyma sebepleri ve bu konudaki ayetleri inşallah zikredeceğiz bu bölümde. Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız onlar sizi imanınızdan sonra küfre çevirirler, sizi kafir yaparlar. Ali İmran suresi ayet 100 tefsirinde onların sizi seviyor gibi gözüktüklerine bakmayın. Onlar yüzünde bozguncudur fesattırlar diyor. Ta ki onların dinine girmedikçe onlar gibi düşünmedikçe asla sizden razı olmazlar diyor. Razı olmuş gibi diyor gözükürlerse kesinlikle sizden çıkarları vardır diyor. Bu ayeti kerime Ali İmran suresi ayet 100 ve tefsiri kendi dinlerine uymadıkça Yahudi ve Hristiyanlar senden asla razı olmaz. Bugün Yahudi ve Hristiyanlar bir topluluğu, bir milleti, bir insanı, bir beldeyi seviyorlarsa, sever gibi gözüküyorlarsa mutlaka bir sömürge, bir çıkar, kendileri için bir fayda vardır. Senden asla razı olmayaz, olmazlar. De ki doğru yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların ardına düşersen onlara uyarsan Allahu Azza ve celle ant ederek diyor ki andolsun ki sen de ziyana uğrayanlardan olursun Bakınız Allah'ın yolu doğru olan yol ancak Allah'ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra Allah'ın sana bahşettiği İslam nimetinden sonra bu İslam güzelliğinden sonra Allah'ın sana bu hidayetinden sonra yeryüzünde en büyük hayır İslam nimetidir. En büyük musibetse İslam nimetinin alınmasıdır. Sana gelen bu hayırdan sonra onların arzu ve hevelerine uyarsa and ki sen de onlar gibi ziyana uğrayanlardan olursun. Allah'tan sana ne bir doz ne de bir yardım gelmez. Evet muhtemelen kardeşlerim. Neden Allah'tan bize yardım gelmiyor? Neden gökten melekler topluluğu ordusu inip de bu kafir ordusunu helak etmiyor? Neden? Ayetin başına dön. Sen de onlara uyarsan, onların örf, adet, kültür geleneklerine göre yaşarsan, doğru sözü, doğru yolu bırakır, onları takip edersen, sen de onlar gibi ziyana uğrayanlardan olursun, Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı, yardım gelir. İşte sebebi bu. Biz kültürümüzü, örfümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu, hatta evimizi, evimizdeki televizyonlar bile bu kafirlerin örf ve kültürlerini anlatıyor yaşantılarını anlatıyor. Biz de bunu dost edinip saatlerce onu seyretiyoruz. İşte Allah'tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı gelenler diyor. Bakara suresi ayet 120 Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları kendinize dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. İçinizden her kim onları dost edinirse mutlaka o da onlardan olur. Şu ayetlerin şiddetine bakın. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları ve böyle düşünen insanları, Yahudi ve Hristiyan şiarı şimalı taşıyan toplulukları dost edinmeyin. <gülüyor> Eğer onları dost edinirsen sen de onlardan ol. <gülüyor> Onlar birbirlerinin dostudur. Şimdi burada Hadid suresi 51. ayet-i keriminin tefsirinde dostluğa giren kısayı şeyleri okuyacağım. Nedir bu dostluk? Dostluğa girenler, düşmanlığa girenler. Dostluğa girenler şunlardır. Bunları bir kafire, Yahudi'ye, Hristiyanlığa yaparsanız onları dost edinmişsinizdir. Hicret, küfür topluluklarından, İslam topluluğuna göç etmek. Dostluğa giren. Tersi ise kafire dostluğa giren. Bir Müslüman topluluğuna dinini yaşamandan dolayı hicret etmen Müslümana dostluk. Müslümanların topluluğundan, içerisinden, cemaatinden kafirlerin topluluğuna, cemaatine, beldesine icret etmense kafire dostluk gider. Yani kafiri dost edinmiş olur. Allah'a hakkıyla kulluk eden bir topluluğu bırakıp Allah'a isyan eden bir topluluğa gidersen, gününü, zamanını, ömrünü onlarla geçinirsen onları dost edindir. Bu da seni onlardan eder. Bir, iki canıyla, malıyla, nefsiyle ve e diliyle Müslümanlara yardım etme, onlara ümit ve sevinç keder ve üzüntülerini paylaşma, dostluğa girer. Bu Müslümana yapılan dostluktur. Tersi ise kafire yapılan dostluktur. 3. kendisi için istediği hayrı ve musibetten uzaklaşmayı, Müslüman için de aynı şeyi istemesi dostluğa girer. Evet Muhtemelen Kardeşlerim, kendisi için istediği hayrı, Müslüman için de istemesi. Bunu isteyebiliyor muyuz? yoksa şeytanın vesvesesiyle müslümanlara ulaşan hayrı kıskanıp haset mi ediyoruz böyle bir şey olduğunda hemen nefsimizi kontrol edelim bir müslümana ulaşan hayrı iyiliği haseneyi çevreyi dostluğu kıskanıyorsak bizimle değil onunla arkadaş olacak diye kıskanıyorsak ben mal edinemedim o edindi diye kıskanıyorsak onun çevresindeki insanları kıskanıyorsak bu o müslümanlığa düşmanlıktır kıskanmayıp bizim olmasını istediğimiz gibi, onun da olmasını istiyorsak da, bu da dostluktur. Bize dokunan bela ve musibeti istemediğimiz gibi ona da istememeliyiz. <gülüyor> Dört, hastayı ziyaret etmek, ceza cenazesine katılmak, onlara uymuş ıı, <gülüyor> onlara uygun davranmak, onlara dua etmek, bağışlanmaları için Allah'u azze ve celle'ye yalvarmak, onların bu ve benzeri haklarına riayet etmek dostluktandır hangimiz Allah rızası için gecenin bir kısmında kalkıp hasta kardeşimize dua ediyorum amellerini terk eden kardeşimize yarabbim onun amellerini yeniden kazandır onu hayır ve iyilik üzere kıl diye dua ediyorum ancak kınama var bizde ya şuna baksana şunu yaptı buna baksana bunu yaptı ne kadar dua ediyoruz o kardeşlerimize dostluk budur işte Allah rızası için sevme budur. Kendimiz iste, için istediğimiz hayır ve iyilikleri kardeşlerimiz için isteyebiliyor muyuz? Onların hastalıkları için da bulunabiliyor muyuz? Gece namaza kalkıp hasreten onun için dua edebiliyor muyuz? Yapamıyorsak yapamadığımız için üzülmeliyiz. Kime dostluk beslediğimizi iyi düşünmeliyiz. Çünkü Müslümana dostluk beslemen gerekirken beslemediğin zaman o dostluk duygunu nerede harcadığına dikkat etmelisin. Dostluk duygumuzu nerede tüketiyoruz? Bu yaratılışta bize verilen bir şey. Nerede harcıyoruz? Yani? Hangi oyun ve eğlence başında bu duyguyu harcayıp tüketiyoruz? Nelere dostluk ve sevgi besliyoruz? Allah için hepimiz güzel güzel düşünmeliyiz. 5. Haklarında asla casusluk yapmamalıyız. Çünkü casusluk yaptığımız zaman düşmanlık, yaptığımız topluluğu de dostluk oluyor ve insanı sorgusuz, sualsiz küfre götürüyor. Bu zorlanma, iradesini kaybetme müstesnadır. Zorlan insan okudunu söyletmişler veya işkence yapıp efendim sana söyleyeyim şeyini bozmuşlar. Bu bundan müstesnadır. Altı Müslümanların cemaatini cemaatlerine katılmak, ayrılığa yer vermemek, fitne fesattan kaçınmak, Müslümanlar içerisinde dilini kılıç yapmamak dostluklandır. Evet muhtemelen kardeşlerim. Zaman zaman hepimiz müşahede ederiz ki öyle kardeşlerimiz, öyle insanlar olur ki bize kafirin dahi vermediği acıyı verir. Öyle dili serttir, öyle kıymetçidir, öyle hasetçidir. Arkadan öyle kuy kazırız ki kafirin bile bize vermediği acı ve ızdırabı verdiririz. Kendilerine doğru yol, apaçık belli olduktan sonra kim inananları bırakıp onlardan ayrılırsa biz onu geldiği yere geri döndürürüz ve cehennem çukuruna sokarız. Orası ne kötü yerdir. Nisa suresi ayet 115. Evet muhterem kardeşlerim. Düşmanlığa girenler. Bunları bir kafirlere uyguluyorsan onlara düşmansındır. Bir Müslümana uyguluyorsan Müslümana düşmansındır. Evet. Şimdi kime düşman olduğunu şu 11 sebepten anlayalım. Bir, şirk ve küfür ehlinden nefret etmek Yaptıkları zulmü, işkenceyi el ile, dil kınamak, onları düzeltmek için nefisten terbiyeye, eğitime başlamak, ee, beni yaratan hariç, sizin taptıklarınızı asla tapmam. Kesinlikle e, beni yaratandan hidayet e, beklerim ve ben ancak ona suluk ederim. Başka şeylere suluk etmem. Zuhur Suresi 26-27 İki Kafirleri sevmek, onlara dost edinmek Allah Celle, Celle şöyle buyurmuştur Ey iman edenler Benim de düşmanım olan, sizin de düşmanınız olan Kafirleri dost mu ediniyorsunuz? Az önceki saydığım Altı tane Ameli, basamağı Kafirlere mi veriyorsunuz? Üç Herhangi zaruret bulunmadığı ve Dinin emirlerine açıkça yapma imkanı olmadığı takdirde küfür toplumunu yurtla yurt edilmeyip terk etme oraya gitmemek zaruridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben müşrikler arasında ikamet eden bir kimseden beriyim. Evet muhtarım kardeşlerim. Sünnetlerimiz 3. cilt 1680 numaralı hadis. Zaruret olmadıkça tebliğ niyeti olmadıkça şafir beldelerinde bulunmayı bile Allah Resulü haram saymış orada bulunanlar benden beridir uzaktır diyor. Gidin orada yaşayan insanlara sorun ne gibi bir sıkıntı çektiklerini görürsünüz. Bu ancak bir tebliğ niyeti veya kesinlikle bir zarure olma şartı vardır. Değilse Allah Resulü onları dost edinme olarak sayıyor bu davranış. <gülüyor> tirmizi 3. cilt 1680 numaralı sayfa 4. Kafirlere yardım etmek, Müslümanlara karşı onları kışkırtmak, ihtilafa düştükleri konuda Müslümanı bırakıp kafirin yanında yer almak kafiri dostluktandır. 4, 5, onları ölülerini rahmet dilemek, onlara yaranmak için onların bayram ve kutsal saydığı gün ve gecelerde bulunmak, onları dostluktan sayar ve kişiyi küfre götürür. Allah Celle Celal şöyle buyurmuştur. Ne Nebinin ve ne de müminlerin cehennem ehli açıkça belli olduğu halde onlara mağburet dilemesi haram edilmiştir. Tevbe Suresi ayet 113 Onların gebertilerinin arkasından rahmet, mağburet duada kesinlikle bulunmamalı. Onlara yaranmak için de dal pavukluk yapılmamalıdır. Tevbe Suresi ayet 113 Allah Celle Celal şöyle buyurmuştur. Onlara isterler ki sen onlara yumuşak davranasın. Onlar da sana yumuşak davransınlar. Kalem suresi ayet 9. Zalimler asla onlara asla meyletme. Aksi halde sen de cehennemin ateşinden olur, Ateş ehlinden olursun. O ateş sana da o dokunur. Sakın onlara da dost edinme. Hut suresi ayet 113. 7. Onların kanunlarına mahkeme olmak. İradesi içerisinde seçme hakkı olduğu halde onların kanunlarıyla. Onların örf ve adetleriyle mahkeme olmak, ihtilafa düştüğü meseleleri onlara götürmekten, onlara dostluktandır, kişiyi küfre götürür. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Sana indirilen Kur'an ve senden önce indirilenler kitaplara iman ettiklerini söyleyen kimseleri, görmüyor musun? Onlar Allah'ı bırakıp, tağutlara, kafirlere mahkeme oluyorlar. Nisa suresi ayet 65. 8. bölüm emirlerine itaat etmek. Şafirlerin kitap eğlinin emir sahiplerine itaat etmek de onlara dostluktandır. Allah Celle Celal şöyle buyurmuştur. Eğer kafirlere itaat edersen sizi gerisin geriye küfre çevirirler ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Ali İmran suresi ayet 149. 9. bölüm. Dokuzuncu dostluğa giren selamda yağcılık yapmak için önce davranlar. Selam bir dostluktandır onlara yağcılık olsun diye onlardan e, bir makam mevki görelim diye efendim sana söyleyeyim onlar tarafından anılalım diye onlara selamda önce davranmakta onlara dostluklandı Yahudi ve varisiyeler ilk önce selam vermezler siz olmayın içlerinden biriyle yolda karşılaştığın zaman onu yolun <gülüyor> en dar tarafına doğru sıkıştır Müslim selam 13 Tirmizi İsta 12 Ebu Davud edep 149 Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem görüldüğü gibi kesinlikle küfrü açıkça bilindikten sonra İslam düşmanlığı bilindikten sonra bilmediğiniz zaman önünüze gelene selam vermeyi Allah Resulü tavsiye ediyor ama kesinlikle bilindikten sonra bu kafirdir, İslam düşmanıdır, din düşmanıdır, Müslümanların düşmanıdır bu tür insana önce selam vermemek gerekiyor verirseniz bu da dostluklandır. Onun yanında bir makam ve mevki edilmek için verilmiş olur böyle düşünmeseniz bile. Bundan dolayı bu da dostluğa girer. Evet. Onuncusu din ve e, dini ve dünyevi konularda onların <gülüyor> adetlerine uymamak, onlara benzememek, onların dini sembolleri almak ya da yeme içme giysi ve benzeri adetlere uygulamak gibi şeylerden kaçınmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kavme benzerse o onlardandır. Evet Bukhari hadisi, Ebu Davut hadisi, Ahmet bin Amber'in müsnedinde rivayet edilen sahih bir hadisidir. Büyüllerinde, eğlencelerinde, bayramlarında, örf ve kültürlerinde, giysi ve kıyafetlerinde, bazı sembolik olan, örneğin haç gibi sembolik olan şeylerinde onları taşımalar Utsamalar, onları mübarek saymalar da onlardan eder. Allah'ın Resulü kim bir millete benzerse o onlardandır. Evet Ebu Davut Nibaz, 4013. 31. hadis ee, Ahmet bin Hanber'in müsnedi <gülüyor> ikinci cilt 550 numaralı hadiste zikretmiştir. 11. ise onlar dü düğün ve bayramları katılmak, onları tebrik etmek... Ee, yine onlara dostluktan sayılmıştır ve Allahu Azza ve Celle şöyle buyurmuştur: Rahman olan Allah'ın kulları yalan yalan yere şadet etmezler. Boz sözle çirkin davranışlara karşı karşılar çıktıkları zaman sırtlarını dönüp olduğu gibi giderler. Bunun için Kurkan Suresi 72. ayet icerme ee, nazil olmuş ve Allah'ın dostları o müminler böyle bir davranış. Söz, fiil ve boş eğlence şeylerle karşılaştıkları an, iradesinin dışında, istemeden böyle bir ortamda dahi bulunsa, hemen sırtının üzerine dönüp, vakarlı bir şekilde kaçıp tezik, böyle aşağılayıcı şeyler yapmadan, vakarlı bir şekilde oradan ayrılır gider diyor. Velev ki bu anası, babası, dostu tutu, kim olursa olsun, asla bunu yapmaz. Kafirlerin olan adet, düğün, dernek, cemiyet gibi şeylerde asla bulunmaz. Fuhkan Suresi ayet mi? 72. ayet. Evet görüldüğü gibi kardeşlerim. Ey iman edenler Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Ayetlerinin dostluk anlamına giren bazı şeyleri e, zikrettik. 11 tane dostluk içerisine giren şeyler vardır. Bunlardan sakınmak gerekiyor. 5. bölüm ehli kitabın kitaplarını tarif ettikleri e, konusundadır. Evet. Bir kitap ehliyle veya Süleyman Ateş gibi birisiyle karşılaştığınız zaman kendilerinin kitaplarının tarif olduğunu elleriyle değiştiklerini şu ayet-i kelimelerden bilip öğrenip onlara karşı kullanabiliriz. Ali İmran suresi ayet 78, Maida suresi 1341, Misa suresi 46. Kahrolası kafirler az bir para karşılığında diyor elleriyle Allah'ın kitabını değiştirdiler. Tevrat da o zaman Allah'ın kitabıydı. Ne yaptılar? Az bir para karşılığında, bir menfaat karşılığında şu Ali İmran 78. ayeti kerimenin hadislerde değiştirilme kıssası şöyle anlatılıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Yahudi bir kadını getiriyorlar, zina etmiş. Yahudi kadın hakkında Allah'ın Resulü rejim cezası veriyor. Evet muhterem kardeşlerim. Zina eden birisini rejim ederseniz binlerce zina edeni bu günahtan korursun ama buna ruhsat verirseniz toplum bugünkü durumuna gelir zayi olur o toplum çöker perişan olur Allah'ın Resulü buna rejim hükmü veriyor ondan sonra diyorlar ki biz sana indirilenle mahkeme olmak istemiyoruz biz Tevrat'la mahkeme oluyor. getirin bakayım diyor Tevrat Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Tevrat getiriliyor sahi Bukhari'de anlatılıyor Yahudi <gülüyor> haham elini e, recim ayetinin üzerine koyuyor Hazreti Ömer kaldır o elini diyor Melun. Kaldırıyor elini ki altında rejim cezası yazıyor. Hani sizde yoktur rejim? Seni hak ile gönder, Musa'yı diyor hak ile gönderen Rabbin hakkı için söyle diyor o din adamı Allah'ın Resulü. Siz bunu neden değiştirdiniz? Böyle değiştirdiniz. Ey Muhammed diyor. Önceleri diyor biz e zina eden evlileri rejim ediyor. Daha sonra diyor zenginlerimiz bizim <gülüyor> üzerimizde baskı kurdular diyor bu sefer diyor zenginler diyor eşeğe tersine bindirip yüzlerini karartıp sokaklarda gezdiriyorduk fakirlerimizi öldürüyorduk bu sefer diyor iç isyan çıktı diyor o zaman karar aldık diyor bu ayeti kaldırıp yerine eşeğe tersine bindirip yüzlerini karartmayla değiştirdik diyor işte kafirler elleriyle bu hak kitapları böyle değiştirdiler bu konuda değiştirdiklerine dahil Ali İmran suresi Maide suresi Nisal suresinden Kur'an-ı Kerim bildiriyor Abdullah İbni Abbas şöyle dedi. Sizler kitabeyli olanlara şeriat'tan herhangi bir şeyi nasıl soruyorsunuz? Bakın. Şu hadisi şerifin şeyine bak. <gülüyor> Ehli kitaplar olan bir kişiye diyor, topluluğa. Bir fetva siz nasıl soruyorsunuz diyor. Elinizde hak bir kitap varken değiştirilmemiş. Aynı şeyi içimizde de düşünün. Beşeri bir kişiye, beşeri bir sistemden dini nasıl soruyoruz? Elimizde hak bir kitap varken. Yine bir başka hadiste. Siz birine bir şey sorarken sen Allah ve Resulundan ne biliyorsun diye. Diyorsun. Ya senin görüşün nedir? Senin görüş benim görüşüm din olur mu? Sizin elinizde hak bir kitap varken diğerlerine nasıl diyor tatb soruyorsun? Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerine indirilmiş olan kitabınız kitapların en yenisidir. Sizler onun halis olan üzerinize indirilmiş olan kitabınız kitapların en yenisidir. Sizler onun halis olarak ve içinin başka hiçbir şey karşılaşmadığınız Rabbinizin tarafından korunan bu Kur'an sizlere ehli kitap olanların Allah'ın kitabını tebliğ ettiği şekilde siz de onlar Allah'ın kitabını tebliğ edin. Kendi elleriyle yazdıklarını değiştirip yok pahasına sattıkları topluluktan katma mı soruyorsunuz? Evet muhtemelen kardeşlerim bizim şu andaki elimizdeki şahısların yazdıkları risaleler böyle midir? Allah tarafından böyle değil midir? Allah tarafından onların korunacağına bir vaat mi vardır? Her önüne gelen delilsiz, hüccelsiz bir kitap yazıyor. Onun için biz bir meselede delil sorduğumuz zaman bu hadisin gereği elleriyle yazılmış. Doğrusu yanlışlık bilinmeyen şeylerden fetva mı soruyorsunuz? Elinizde hak bir kitap, Rabbiniz tarafından korulan bir kitap var diyor. Buradan neden sormuyorsunuz? Sahi Bukhari cilt 7234 numaralı hadis. Evet muhtemelen kardeşlerim, bu konudaki batıl bir iddianın reddiyesi, konuyla alakalı zikir geçen bu kadar ayet ve hadislerden sonra hala bazı asab-ı insanların ileri geri sundukları ve Kur'an-ı Kerim'den de bazı deliller ortaya koydukları, Allah'ın gözleri ve gönülleri kör ettiği bu insanlar, hala bu kadar ayet ve hadislerden anlamayıp, Yahudi ve Hristiyanların ve bunlara benzer bazı insanların cennete gideceklerini söylemeleri oldukça ahmakça ve aptalcadır. Gelil getirmeye çalıştıkları ayette daha önceden söylediğimiz gibi şüphesiz ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder Salih salamet işlerse işte onların mükafatları, Rabbeleri katında onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun olacaklar. Onlar değildir. Bakara suresi 62. ayeti kerimeyi delil getirirler. Bakara suresi ayet 62'yi delil getirirler. Süleyman Ateş de bu ayeti delil getiriyor. Şüphesiz ki iman edenler, Yahudi Hristiyanlar ve Sabiler, bunlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerlerse. Burada diyor ki Süleyman Ateş ve onun gibi düşünenler Bakın burada Allah'a ve ahiret gününe iman var. Muhammed'e iman yoktur diyor. Böyle bir şart gelmemiştir. Bundan dolayı diyor Allah'a ayetin sonunda onları cennete götüreceğini söylüyor. Bakara suresi 62. Tabi diğer ayetlere bakmadan siyah ve sivaklarını düşünmeden bilinsizce anlatılan, anlatılmaya çalışan delillerdir. Getirdiği delili doğru, çıkardığı hükümse batıldır. Yani tek bir ayeti kerimeyi alıp önünü, arkasını, devamını bakmadan e, bu insanların kurtulacağını söylemek ahmaktırdı. Allah'a ve ahiret gününe inananlar iyiliği emrenip kötülükten sakındırırlar. Onlar her işlerinde Allah'a ve Resul'una başvururlar. Ayetini bunun yanına getirdiğiniz zaman onlar her işlerinde yaptıkları din adına her şeyde Allah'a ve Resul'una başvururlar. Onlar yaptıkları hiçbir hayırı işin sevabından asla mahrum edilmeyeceklerdir. Bu ayeti kerimede demek ki Allah'a iman edecek, ahiret gününe iman edecek. Yaptığı her işte de Allah'a ve Resul'una başvuracak. Yine Bakara suresinde onlar Allah'a, kitaplarına, peygamberlerine iman ederler. Burada da yine görüldüğü gibi peygambere iman söz konusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imanın keyfiyatı delilleriyle birlikte ispat ettikten sonra aslında bunları cevap vermeye bile lüzum olmaması gerek gerekirken ama yine de muhtasar olarak olsa da yine sebep olan bu amellerde alakalı bir iki kelime söylemekte fayda vardır inşallah.